Rahman Suresi, Necm 596, Rahman, yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah, Kur'an'ı öğrenip öğretmeyi öğretti, insanı oluşturdu, ona hayır ve şerri, iyiyi, kötüyü ayırmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesap ile akıp gitmektedir. Gövdesiz bitkiler ve ağaçlar da boyun eğip teslimiyet göstermektedirler. Ve semayı da oluşturdu. Onu yükseltti ve terazide, ölçüde, dengede taşkınlık etmeyesiniz diye teraziyi, ölçüyü, dengeyi koydu. Ölçüyü hakkaniyetle dikin, ayakta tutun, teraziye, ölçüye, dengeye zarar vermeyin. Necim 597 ''Ey cin ve ins toplulukları! Eğer göklerin ve yerin kenarlarından aşıp geçmeye güç yetirebilirseniz hemen aşın. Ancak üstün bir güç olmadan aşamazsınız. Peki siz ikiniz, Rabbinizin güç yetirdiklerinin eşsiz gücünün eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz?'' ''Ey iki grup! Yakında sizin hesabınıza bakacağız.'' Peki siz ikiniz, Rabbinizin güç yetirdiklerinin, eşsiz gücünün, eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz? İkinizin de üzerine ateşten alev ve duman gönderilir de siz yardımlanamazsınız. Peki siz ikiniz, Rabbinizin güç yetirdiklerinin, eşsiz gücünün, eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz? Ve kendisinde meyveler ve salkımlı hurma ağaçları, yapraklı taneler ve hoş kokulu bitkiler olan yeryüzünü oluşturdu. Onu oranın yaratıkları için alçalttı. Peki siz ikiniz, Rabbinizin güç yetirdiklerinin, eşsiz gücünün, eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz? O, görünen, bilinen varlıkları pişmiş çamur gibi kuru balçıktan değişken bir maddeden oluşturdu. ...görünmez varlıkları, güçleri de... ...ateşin dumansızından... ...enerjiden oluşturdu. Peki siz ikiniz... ...Rabbinizin güç yetirdiklerinin... ...eşsiz gücünün... ...eşsiz nimetlerinin... ...hangisini yalanlıyorsunuz? Rahman... ...yani yarattığı bütün canlılara... ...dünyada çokça merhamet eden Allah... ...iki doğunun Rabbi... ...ve iki batının Rabbidir. Peki siz ikiniz... Rabbinizin güç yetirdiklerinin eşsiz gücünün eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz? İki denizi birbirine kavuşmak üzere salı verdi. Aralarında bir engel vardır. Birbirlerine geçip karışmıyorlar. Peki siz ikiniz Rabbinizin güç yetirdiklerinin eşsiz gücünün eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz? İkisinden İnci ve mercan çıkar. Peki siz ikiniz Rabbinizin güç yetirdiklerinin eşsiz gücünün eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz? Denizde koca dağlar gibi yükseltilen gemiler de onundur. Peki siz ikiniz Rabbinizin güç yetirdiklerinin eşsiz gücünün eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz? Yeryüzünün üzerindeki her kişi gelip geçicidir. Ve o celal ve ikram sahibi Rabbinin bizzat kendisi baki kalır. Peki siz ikiniz Rabbinizin güç yetirdiklerinin eşsiz gücünün eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz? Göklerde ve yerde bulunan kimseler ondan istekte bulunurlar. O her an bir iştedir peki siz ikiniz Rabbinizin güç yetirdiklerinin eşsiz gücünün, eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz? Sonra da gök yarılıp zeytinyağı gibi bir gül olduğu zaman, peki siz ikiniz Rabbinizin güç yetirdiklerinin, eşsiz gücünün, eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz? Artık işte o gün, bildik bilmedik gelmiş gelecek hiç kimse bir başkasının günahından sorumlu tutulmaz peki siz ikiniz Rabbinizin güç yetirdiklerinin eşsiz gücünün eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz suçlular nişanlarından tanınır da alınlarından ve ayaklarından tutulu verirler peki siz ikiniz Rabbinizin güç yetirdiklerinin eşsiz gücünün eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz? İşte bu suçluların yalanladığı cehennemdir. Onlar onunla kaynar su arasında dolaşıp dururlar. Peki siz ikiniz Rabbinizin güç yetirdiklerinin eşsiz gücünün eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz? Ve Rabbinin makamından korkan kimseler için iki cennet vardır. Peki siz ikiniz, Rabbinizin güç yetirdiklerinin, eşsiz gücünün, eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz? İkisinin de dalları vardır. Peki siz ikiniz, Rabbinizin güç yetirdiklerinin, eşsiz gücünün, eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz? İkisinde de akıp giden iki pınar vardır. Peki siz ikiniz, Rabbinizin güç yetirdiklerinin, eşsiz gücünün, eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz? İkisinde de her meyveden çift çift vardır. E siz ikiniz, Rabbinizin güç yetirdiklerinin, eşsiz gücünün, eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz? Astarları kalın ipekten, atlastan yataklara yaslanmış kimseler olarak iki cennetin de devşirmesi yakındır. Peki siz ikiniz, Rabbinizin güç yetirdiklerinin, eşsiz gücünün, eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz? Oralarda daha önce bildik bilmedik, geçmiş gelecek hiç kimse tarafından dokunulmamış, el ve göz değmemiş bakışlarını dikenler vardır. Peki siz ikiniz, Rabbinizin güç yetirdiklerinin eşsiz gücünün eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz? Sanki onlar Yakut ve Mercan'dırlar. Peki siz ikiniz, Rabbinizin güç yetirdiklerinin eşsiz gücünün eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz? İyileştirmenin, güzelleştirmenin karşılığı, iyileştirme, güzelleştirmeden başka olabilir mi? Peki siz ikiniz, Rabbinizin güç yetirdiklerinin, eşsiz gücünün, eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz? Bu ikisinin aslından iki cennet daha vardır. Peki siz ikiniz... Rabbinizin güç yetirdiklerinin eşsiz gücünün eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz Bunlar yem yeşildirler Peki siz ikiniz Rabbinizin güç yetirdiklerinin eşsiz gücünün eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz İkisinde durmaksızın coşan iki pınar vardır Peki siz ikiniz, Rabbinizin güç yetirdiklerinin, eşsiz gücünün, eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz? İkisinde de meyve, hurma ve nar vardır. Peki siz ikiniz, Rabbinizin güç yetirdiklerinin, eşsiz gücünün, eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz? O meyvelerin içlerinde iyilikler, Güzellikler vardır. Peki siz ikiniz, Rabbinizin güç yetirdiklerinin, eşsiz gücünün, eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz? Çadırlara kapanmış parlak gözlüler vardır. Peki siz ikiniz, Rabbinizin güç yetirdiklerinin, eşsiz gücünün, eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz? Bunlardan önce onlara bildik, bilinmedik hiç kimse dokunmamıştır. Peki siz ikiniz, Rabbinizin güç yetirdiklerinin, eşsiz gücünün, eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz? Yeşil yastıklara, apkari sergilere harkulada güzel işlemeli döşeklere yaslananlar olarak peki siz ikiniz Rabbinizin güç yetirdiklerinin eşsiz gücünün eşsiz nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz Azamet ve büyüklük sahibi emir ve yasak koyma hakkına sahip saygınlaştırma sahibi Rabbinin adı ne cömerttir